Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allah meftah bil Hayr Vahtim bil hayyir. Amin. Çok değerli dinleyenlerimiz, her birinize ailecek, fertcek, sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir asansör var yukarıya çıktığımız gibi veya bir merdiven basamağına, Adım atarak yukarıya çıktığımız gibi kademe kademe, aşama aşama, merhale merhale Aile konusunu aile mektebi formatına sokarak sizlere takdim etmeye çalışıyorum Geçtiğimiz dersimizde takdim etmiş olduğum mesajımız Öncelikle evlilikte çevre etkisini taşımıştım gündeme Çevreciliği kısaca beyan etmiştim Çevrenin tesirinde kalarak haya sürmek çok zordur. Çevre tersinde haya sürmek insanı riyaya götürür, gösterişe götürür, korkuya götürür demiştim. Buna ilaveten aile hayatımızda evimizde aile hayatının sadakalarından bahsetmiştim. Karşılığı bizzat Allah tarafından verilecek sadaka mefhumunu ve örnek sadakalardan bahsettiğim, Karı koca hayatını ilgilendiren Hanımların kocalarına olan İtaatını Kur'an boyutunda Dile getirmeye çalıştım Bu itaatın Çok rahat Çok bereketli çok feyirli dönmesi için Bunun karşılığının Ödülünü mükafatını Allah kendisine itaat Etmiş gibi kabul ettiğinden dolayı Bol bol ödeyecektir demiştim Daha sonra Aile hayatımızda mevedde Ve merhamet kavramlarını sizlere takdim ettim. Merhamet ve meveddetin evlerimize meşgul demiş olduğumuz mesken dediğimiz, sükunet dediğimiz, sekinet dediğimiz o güzel özelliklerle evlerimizin hakimiyetini gündeme getirmiş oldum. Geçtiğimiz haftada vermiş olduğum bu mesajdan sonra bu hafta takdim edeceğim konu tedbirül Menzil. Sedgürür menzil bundan asırlarca önce kullanmış olan bir tabirdir. Yani kısa bir adı ev idaresi, ev yönetimi. Çok önemli bir konu. Bu çok önemli bir konuyu aile mektebinin bünyesine koyduğunuz zaman çok da mükafatlı bir konu. Zorlukları rahatlıkla aşabileceğimiz bir konu olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz ki günümüzde yönetim kelimesi daha çok kullanılıyor. İdare kelimesi Arapçadır. Evirip çevirmek kısaca manası bulmuş olduğunuz, sorumlu olmuş olduğunuz bir yeri evirmek, çevirtmek, düzelmek, düzeltmek, ısa etmek, tedavi etmek gibi manaları bünyesi taşır. Ama daha çok yönetim kelimesi kullanılıyor. Yönetim olunca da vakıf yönetimi yok mahallenin yönetimi yok efendim devlet yönetimi ülke yönetimi köy yönetimi hatta apartman yönetimine kadar bu kavramı bugün rahatlıkla bolca ve çokça kullanıyoruz. Bir manada da yani kolektif olmuş olan insanların demek ki yönetimle idareyle ancak o birlik ve beraberliğini sağlayabileceğini düşünebiliyoruz. Bir sitede Site yönetiminin olmaması Site ile alakalı Konuların askıya alınması Veyahut da Boşluk oluşturmasına sebep teşkil eder Ev yönetimi demiş olduğumuz Tedbirul menzil de Sizlere Açık ifadelerle Öncelikle Bey kardeşlerime Kocalara Daha dikkat çekici Vurucu İkna edici, sorumluluk duygularını hatırlatıcı ifadeleri kullanırken sizleri de böyle mazlum, etliye sütlüye karışmayan, başına vur önden ekmeği al diye pasif, korkak bir statü içerisine sokmak istemiyorum. Onurunuzu, şahsiyetinizi, kişilik ve karakter yapınızı bozacak, dejenere edecek her şeye karşı. Ancak ev yönetim dediğimiz, ev idaresi dediğimiz bu konuyu evlenmiş olan kardeşlerimin dört dörtlük olarak bildiğine, tanıdığına ben şahsına inanmıyorum. Şahsında buna örnek olarak başta olsun diye söylüyorum. İdarenin, yönetimin varlığını ispatlayan, kanıtlayan temel konu nedir? Can Mal akıl nesil ve dindir. Bunu devlet bazında, ülke bazında düşündüğünüz zaman karşında bunlar çıkar. Çıkar. Yani insanların canlarını koruma altına almak, insanların mallarını muhafaza altına almak, insanların akıllarını ve nesillerin durumlarını en son Hayat tarzımız olan dinin muhafaza altına alınma mücadelesi bir devleti genel manada ilgilendiren temel bir konudur. Bir bunu biraz daha aşağı çekerek tüm devletlerin ulusların, milletlerin, ümmetlerin her şeyin çekirdeği altyapısı aile olduğunu söyleyerek işe başlamak ihtiyacını etmiş oluyoruz. Şu bir gerçektir ki Erkek kadınsız, kadın da erkeksiz, nakıstır. Yan noksandır. Bu noksanlıklarını birbirlerindeki güzelliklerle, iyiliklerle gidermek imkanına sahibiz. Sizlere takdim edeceğim birkaç derslik devam edecek bu konunun. Can damarı, emri bil maruf ve ne nehi anil münker ışığında olacaktır. Yani iyilikleri Emretmek Kötülüklerden yasaklamak Ama bunu yaparken de Korkutucu Ceza verici Silleri Baskı altına almak Ev halkına Böyle zehir zembelek bir hayat Takdim etmekle alakası Olmayan Bir formatı takdim edeceğim Çünkü Bir erkeğin Hanımını yönetmesi, evini yönetmesi resmi özellikli olamaz. Soğuk yüzlü yin olamaz. Mesafeli bir duruş hiç mümkün değildir. Tırnak et olmuşuz. Fiziki beraberliğimiz, ruhi beraberliğimiz ve ev içi beraberliğimiz, eşya kullanmadaki beraberliğimiz, ihtiyaç gidermede beraberliğimiz, Sevgide ve üzüntüde beraberliğimiz geceli gündüz devam ediyor. Yani siz sabahleyin saat 8'de mesaiye başlarım. Akşam saat 5'te mesai bitiririm. Hadi alışmak derim diyerek bir yönetim anlayışı, idare anlayışı bir ev reisi için, ev babası için düşünülemez. O öyle düğmeye basıyor ki nikah akdini İcnaat sahasına koyduğu andan itibaren Düğmeye basıyor Ruh bedende kaldığı müddetçe Ailesinin Evinin Hanımının tüm idare Yönetim girdisi çıktısı ithalat, ihrac, ihracat gibi Hepsinin tek tek Günahkar omuzlarına Yüklemiş olduğu Bir sorumluluk duygusuna taşıyor Öyleyse Evlenmiş olan Beylerin, kocaların, kardeşlerimizin hanımını yönetmiş olması neye dayanıyor? Sevgiye dayanıyor. Daha sonra saygıya dayanıyor. Yönetimin dayanmış olduğu üçüncü konu nedir? Danışma. Soruyor. Öğrenmiş gün soruyor. Fikrine müracaat yapıyor. Onun görüş ve kanaatini almak istiyor. Daha sonra da musama Yani hoşgörü. Yani tölerans. Düşünün, bir evi yönetmek, bir devleti yönetmek kadar önemlidir. Ifadesinin, cümlesinin açılımını gündeme getirdiğimiz zaman kardeşim, senin yönetmiş olduğun ev ortamında evine hakim olan bir sevgi vardı. Bir merhamet vardı. Şimdi bu yönetimin Soğuk yüzü olmaması için. Bak, keserim ha. Öldürürüm ha. Şunu yaparsan şu cezayı veririm. Şimdi vatandaş suç işliyor, devletin yasalarına cezası geldi. 6 ay, 1 sene, 2 sene, 24 senelik ne yapıyorlar? Ceza veriyorlar. Gerekiyorsa idamlık diyorlar. Gel gör ki ev idaresinde bundan hiçbirini bulamazsınız. Ev idaresindeki en küçük bir problem çocuklardan gelse hemen eğitimdeki sıkıntım ne oldu acaba? Eğitimdeki boşlukta ben ne yaptım ki çocuğum böyle olur? Hanımında bir sıkıntı, bir baş kaldırı, bir isyankar tavır görmüş olsan hemen Cenab-ı Allah ayetle devreye giriyor. Ey erkek, hadi bakalım. Baş kaldıran hanımına karşı uygulayacağın metot, usul şudur diyerek Cenab-ı Allah önümüze, gönlümüze metodunu seriyor. Niçin bunlar böyle oluyor da diğer yöneticilerin vermiş olduğu para cezası, hapis cezası, tutuklama cezası, mahkumiyet cezası ayrıca yok. Çünkü ailenin yönetiminin çarkı dönerken her bir çarkın dişlisi sevgiyle buluşuyor, muhabbette buluşuyor, saygıya merhaba diyor, halatı sorurcasına adeta tabir caizse. Sonra resmiyetten kalkıyor, şekilcikten kalkıyor. Soğuk yüzlü, korkutucu Olma özelliği yok, bitmiş Yok Ve mesafe duruşu da Mümkün değil, öyleyse gelsin Müsamaha Ve danışma özelliğimiz Her evli erkek Ev halkını Ve evini Yönetmesinde, idare etmesinde Tekrar tekrar söylüyorum Şu sermayeleri tüketmemesi gerekir Sevgi sermayesi Saygı sermayesi, danışma sermayesi ve musamaha sermayesi. Bu bu sermayelerimiz azaldığı, tükendiği zaman o evin yönetiminde ne vardır? Pazı gücü vardır. Bilek gücü vardır. Halbuki ev yönetiminde hiçbir zaman bilek gücü söz sahibi olamaz. Fiziki güç olsa dahi iş yapmada başarılı olamaz. Çünkü evin idaresinde, yönetiminde adalete dayalı veya sevgiye dayalı adalet, adaleti olan bir muhabbet. Hukuki bir prensip de olsa, hukuki prensip, hukuki kurallar, kanunlar, aile bağlantılı yasalar muhabbetle, sevgiyle, merhametle buluşma mecburiyetindedir. Kur'an'ın çizmiş olduğu tablolaştırmış olduğu ev idaresi, ev yönetimi böyle. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz Müslüman bir aileyiz. Müslüman bir ailede doğduk. Müslüman bir halde büyüdük. Ve Müslüman bir gençle evlendik. Veya Müslüman bir hanım aldık. Müslüman bir kocaya vardık. Bir kanun devreye giriyor. Psikolojik bir kanun. Nedir o? Allah'a itaat eden Allah'a itaat mekanizması içerisinde bulunan kimseleri insanların idare çok kolaydır. Allah'a itaat içinde olanları idare etmek insanlara zor gelmez. Çünkü o en büyük bir başarıyı sağlamış. Kendisini yaratan Allah ile irtibat ve diyaloğunu sağlamlaştırmış. Allah'a itaat eden bir hanımefendiyi idare etmek, kocaya zor gelmez, kolay gelir. Allah'ını bilen, Allah'ına teslim olmuş, yaratıcısının katından gelen, her şeye semina ve demiş bir hanımefendiyi yönetmek, idare etmek o kadar zor değildir. Zorluk varsa, bunun altında ya erkeğin eğitimindeki, usulde bir hata vardır ve hanımefendinin Allah'lar arası açılmıştır tabir edeceğiz. Bir problem var. Bir problem var ki bu hanımefendinin yönetiminde siz bir bey olarak zorlanıyorsunuz. O zorlandığınız konunun Allah'a ait olan Rabbimize ait olan bölüm ne acaba? Namaz mı kılmıyor? Bir mı ihlal ediyor. Veya bir haramı mı irtikab ediyor ki ilahi yasalara ters düşmüş, sırtını dönmüş. E, Allah'a isyan eden kocasına ita etmez mi? Hayli isyan dersiniz. Ben bunu bir Müslüman aile için söylüyorum. Ama orijinal şekli nedir değerli kardeşlerim. Hanımlar, Müslüman hanım kardeşlerimiz beylerine sevgiyle bağlı oldukları için Beyne itaat ettiğinin belki farkında bile değildir. Yani arada bir müthiş bir bağ var. Sevgi bağı. Bu sevgi bağı kuvvetini, yaptırım gücünü devam ettirdiği müddetçe çok hanım kardeşim belki de kocasına itaat ettiğinin farkında bile olmaz. Yani buna bir refleks olmuş artık. Hesapsız. Bir beklentisi yok. Ben kocama bunu yapayım da bana şunu alsın. Ben kocama öyle yapayım da bunu bana şöyle versin. Gibi maddesel bir beklentisi olmayan tamamen kocasına ve hanımına Allah'ın lütfetmiş olduğu sevgiyi muhabbeti muhafaza ederek dönen aile çarkında hanım kardeşimin öyle aman ha kocanıza şunu yapın. Aman kocanıza hizmetin bu olsun. Aman itaatler bunu bulsun demeye gerek yok. Çünkü onlar o sevgi sermayesiyle Farkında bile değildir. Vücudu refleks olmuş. Hizmetleri refleks olmuş. Göz kapağı kendi açıp kapandığı gibi, nabız damarları atıp attığı gibi, kalbi tık tık attığı gibi, hanımefendinin ev içi hizmetleri sanki otomatiğe bağlanmış. İşte bu kadının bu kimliği var ise ki vardır, öyleyse bu varlığın altında karı koca arasındaki sevgi örtülenmemiş. Ötelenmemiş Bu sevginin altında menfaat yok Bu sevginin altında bir beklenti yok Beklenti ancak Allah senden razı olsun desin Yeter Bu sevginin altında sadece Hanım Peygamberden bir hadis duyar Benim kocamın rızası Allah'ın rızasıdır der Koca rızası Allah rızası Eşit tabiri caizse Ondan dolayı hepiniz bildirsiniz Peygamber Efendimizin Herhangi bir kadın öldüğünde kocası kendisinden razı olduğu halde ölmüş ise o kadın cennettektir diyor Peygamberimiz. Görüyor ki bizim ev içi hayatımız sürekli manevi atmosfer içerisinde geçtiğimiz ders hatırlayacak olursanız mesken dediğimiz sekinet dediğimiz sükunet dediğimiz cennet bağlı cennetteki evlerle bağlantı inintili kurulmuş olan evlerimizin yani yapı atmosferi bile duvarları dahi kullandığımız eşyalar dahi üç öğün yapmış olduğunuz yemekleri koyduğunuz tabaklara varıncaya kadar hepsinde bir güzellik vardır nasıl bir güzellik ki İbn-i ve Tirmizli'nin e, et ime, yani yemek bölümündeki bir hadiste peygamberimiz yemek yedikten sonra Bulaşık kalmış olan tabağı ekmekle kim sıyırırsa ekmeğin sıyırmış olduğu bu tabak sahibine istiğfar eder diyor. Ya bizim yani aile ortamımız aile hayatımızda o kadar pozitif manevi bir metafizik demiş olduğunuz güzellikler var ki. Bırakınız sağ solu bizim yemek yediğimiz tabaklar dahi sahibine istiğfar etme seviyesini elde ettiği zaman istiğfar ediyor. Ne kaldı geriye? Değerli Kardeşlerim Ev Yönetimi Ev idaresini Hep Bu Şekilde Almışımdır Aile Mektebi Aile Mektebi Dediğimiz Bu Özel Program Ülke Halkımıza Bir Yadigar Olarak Bir Vefa Borcu Olarak Takdim Etmeye Çalıştığımız Bu Programlarda Her Şeyi Her Konuyu Kitabımıza Ve Sünnetimize Hazreti Dolayısıyla Peygamberimize Allah Dostlarına Salih Kullara Böyle inilti ve park. İlişi kura, kura sürdürmeye çalışıyoruz. Yoksa soğuk yüzlü, prensipler, kurallar, hadi böyle yapın, böyle yapın, dövüşmeyin, itişmeyin, kakışmayın gibi konuları bu rengarenk güllerin yetişmiş olduğu bir ev ortamına hiç zaman çekmek ihtiyacını hissetmiyorum. Öyleyse eşler arasında bulunan bu sevgi, rahmet ve muhabbet, Duygusunun devam etmesi için bize bir takım görevler düşüyor. Yani sevgiyi devam ettirmek iki tarafın bilgisine, güzel davranışına ve hünerine bağlıdır. Gönlümüze oluşmuş aile sevgisini, nikahlı hanım sevgimizi, Nikahlı koca sevgisini devam ettirmek için karı kocanın yani iki tarafında sevgiyle alakalı muhabbetle alakalı bilgiye ihtiyacı var. Güzel davranışa ihtiyacı var ve hünere ihtiyacı vardır. Bunlara karşı alacağımız tedbirler bir Sevgi sermayesi olarak artacak, azalmayacaktır. Yok, Rabbimizin lütfettiği, bizim de koruma altına almakla mükellef bulmuş olduğumuz bu sevgiyi eğer devam ettirmiyorsak, artık birbirini sevmiyorsak, artık taş olmuşuz neredeyse. Öylese iki tarafın burada bilgide hatası var. İki tarafın davranışları güzellik yerini bırakmış. Çirkinliğe terk etmiştir Artık bunun taktiği Sevginin kullanma taktiğine yönelik Bir hünerimizde ortam kalkmış demektir Böyle bir ortam devreye girince de Hadi bakalım Hanımefendiniz Ev idaresinde durumu problemli Kocası Öyle niye bana itaat etmiyorsun Demeye başlamış Bilmiyor ki itaat istenmez itaat verilir eğer sen hanımından itaat istiyorsan ey kardeşim bu istemen yanlıştır. Bu natürel doğal olan bir itaat mekanizmasına sen ya çomak soktun veyahut da onun itaat mekanizmasının varlığını hesaba katmadın, kırdın. Hönerin yok, taktiğin yok, manevran yok. Öyleyse. Eşler nikahın hukukuna ve gereklerine riayet eder. Birbirlerine saygı gösterirlerse sevgi de devam eder. Tekrar tekrar bunu söylemek istiyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu, hani hatırlarsanız bir zamanlar nişanlılık döneminde nikah kıyılma esnasında sevgiden daha çok bahsediyordum. Allah'ın lütfetmiş olduğu, karşılıksız vermiş olduğu... Bu sevgiyi, bu muhabbeti devam ettirmek için bir iki tarafın bilgisine ihtiyacı var. İki tarafın güzel davranışları esas alınacak. İki tarafın hünerine bağlıdır. Bir. İkinci bölümü nedir? Hani burada hatırlarsanız nikah masasına bir damatla bir gelin hanım oturturmuştuk. Onlara nikahın ahlaksal ve hukuksal boyutunu gündeme getirmiştik nikahın hukukuna ve gereklerine riayet eder, birbirlerine saygı gösterirlerse bu sevgi devam edecektir. Bu sevginin devam etmiş olduğu zaman ve mekan diliminde de mutlaka idarede kolay, yönetimde kolay, her şey mazbut, her şey güzeldir. Öyleyse biz dersin ki böyle bir tarifin yapmış olduğunuz Aile değiliz biz. da yüz göz olduk. Başından büyük laf etti. Kalp kırıcı olduk. Yani biz soğuk girdi aramıza. Yani açık konuşmak lazımsa, böyle ifade ediyorum, eskiyle şimdiyi kıyaslamak çok zor. Yani monotonlaştı hayat. İtmekle, kalkmakla gidiyor. İşte çevre tesiri devreye girdi. İşte babam nedir, anam nedir? Ya garip. E, almayalım şu uzun saçlarının ahını çıkar aheste aheste. E, bir de ahiret boyutu var. Bu ahirette ne olacak? Karşı karşıya geleceğiz, hesap var. Birbirinden kaçan karı koca olduk neredeyse. Böyle bir e, sevimsiz bir ortamda varsak bundan kurtulmanın yolu var. Bunun adı nedir? Tecdidi kuvvet. Kardeşliği yenilemek izdivaç aile hayatını yenilemek nasıl yenileyeceksin bu yenilemenin iki boyutu vardır bir erkeklerin kusurları bulunursa affetmek kadınlar için güzel bir edeptir Demek ki araya soğukluk girdi şu girdi, bu girdi vesaire vesaire nerede eski evlilik o çiçeği sevgayı itaatayı ben kocam bir gün gelmezse ne çekerdim uykum gözme oku uyku girmez ama şimdi varlığı yokluğu eşit. Demek ki bir takım kusurlar işlemiş, hatalar işlemiş. İşte bu işlemiş olan hataların erkekleri ilgilendiren bölümünü affetmek kadınlara düşer. Kadınlar kocalarının kusurlarını affediyorsa o Kendileri için güzel bir edeptir. Yok. Bu kusur. Bu kusur. Kadınların dünyasının kusuru olursa o kusurları affetmek erkekler üzerine vaciptir. Fark gördün mü şimdi? İki tarafın kusuru var. Hanım da kusurlu, erkek de kusurlu. Erken kusurunu Nikahlı hanımının affetmesi ne oluyor? O kadın için çok güzel bir edep oluyor. Şimdi sırada ne kaldı? Erkeğin affetmesi. Erkek de hanımının kusurlarını affetmekle güzel edep değil, vacip makamında bir görevi yerine getiriyor. Bu, bu kadar önemli. Peki kusur nedir? Bu nedir bu kusur biliyor musun? Kusur bir konuda eksiklik, noksanlık, kabahat, hata, ihmalkarlık, tedbirsizlik. Bu ve buna benzeyen konularda işlemiş olduğu şeye kusur denir. Kusur bu. Yani eksik manasında. Hanımefendi bunu yaptı ama dört dörtlük yapamamış. Ama yapmış. Erkek de bunu yapmış ama Kadının gönlüne göre değil, biraz kusuru var. O da kusur, o da kusur diyelim. Kusur işlenmiş. Bu kusurların tarifiğin arasında silinmesi, yok edilmesi, eskiye dönülmesi, tecdidi-i izdivaç olarak algıladığımız konuşarak, dertleşerek, eskinin güzelliklerinden, güzellikten örnek vererek karı koca, eğer geçmişi konuşacak olurlarsa bu manada, yani sevimsiz konuları tekrarlamasınlar. Güzel konularla eskiye ya desinler, güzel hatıralar gündeme getirsinler. Bu bir usuldür, bu bir metottur. Çünkü bunun adı aile mektebi. Bu ifadelerin, bu cümlelerin, bu ricaların, bu istirhamların bir de metodunu, usulünü vermek durumundayız ki, Uygulanma imkanı Etmiş olsun bu bilgiler Yoksa zihnimize takılır kalır Biz burada konferans vermiyoruz Biz burada Problemleri çözelim Mevcut sevgiye saygıya dayalı aile hayatını muhafaza edelim Hatta bunun üzerine Daha ilaveler yapalım mücadelesiyle iççeiz, baş başayız Kıymetli kardeşlerim Demek ki Erkeklerin hanımlarını Kusurlarını Hatalarını Noksanlıklarını Kabahatlarını ihmalkarlıklarını, Tedbirliğe dayanan bir takım Nahoş Hoşa gitmeyen konuları Şöyle bir silmesi Seni affettim demesi Erkek için vacip Hanımların da Kocalarındaki Kocalarındaki Hayat tarzında, konuşmalarında, yemek yerken vesaire, vesaire gördükleri kusurları affettim demesi onlar için güzel bir nedir? Edeptir. Güzel bir edeptir. İçin böyle oluyor. Çünkü bunun bir gerekçesi var. Bizim ilk adımımız nikahla başlar biliyorsunuz. Bir düşünün nikahı. Mehirlerle, hediyelerle, ilgiyle, sevgiyle. Muhabbetle, gelmekle, gitmekle, canım ciğerim kelimeni kullanmakla, yavrum gözüm kulağım bu güzelliklerle ilk adım atıyoruz evliliğe. Değil mi? Bütün güzellikler bir araya gelmiş. Mehrinden tutun, hediyesine varıncaya kadar buyur feda olsun. Sana 150 gram altın da vereceğim. İnşallah Rabbim güç verece sana bir de evde alacağım. Kira'dan kurtulacağız beraberce. İnşallah seni torp taşlarından kurtarıp sen beraberce yürüyeceğimiz özel arabada alacağız. Bu güzel temenniler, güzelliklerle bir hayatı kuruyoruz. E, bu güzelliklerle adım atılmış olan bu evliliğin sonu yüzü soğuk bir şey. Talak yani boşanmak. Boşanmak diye bile yani istenmeyen bir ayrılık, zaret halini sonlandırmayı gerekli kılıyorsa, bunu aynen ahlaki olgunluğunu Allah devreye koyuyor. Nasıl sen güzellikle, büyük bir ümitlerle, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle nikah kıydın ya, Şimdi nikah kıymış olduğunu hanımını bırakıyorsun, boşcuyorsun. Öyleyse bunlar ne yapacaksın? Tesriqum bih sen, güzellikle sal vereceksin. Güzellik yine devreye girdi. Evleniyorsun, nikahta güzellik, ümit, muhabbet bırakıyorsun, yine güzellik, sevgi, saygı dolu. Böyle bir, bu Allah'ın çizmiş olduğu bir rota, bir yol. ...yolun başlangıcı güzel, ayrış noktası o da güzel. Peki, niye biz böyle değiliz o zaman? Niye boşanıldığı zaman böyle bakıyorsunuz kavgalar, gürültüler, küsmeler? Niye? Allah aşkına. Niçin? Bunları gündeme getirdiğimiz zaman niçin? Siyasi alan böyle. İktisadi alan böyle. Evlilik hayatı yine böyle. Beri tarafta bakıyorsun cahil diyorsunuz, cahil aile diyorsunuz, cahiliye diyorsunuz. Mahkemeye geliyorlar. Davalı davacı konuşuyorlar. Hakim karar veriyor. Boşanıyorlar. Karı koca tekrar tokalaşıyorlar. Yine insan ilişkileri medeni devam ediyor. Biz de Mahkeme sonunda bir saldırganlık intikam almak Bunun burnunu sürteceğim demek, sürteceğim demek Sonra nikah bağı kopuyor Boşadım deyince Önce sonu göstereceğim diyen bir tavır devreye giriyor Ama Allah böyle demiyor Salarken de güzel sal Diyen Allah Sen niye sinirlerine mağlup oldun Niçin gadabına mağlup oldun Hani her şeyimiz Allah'a göreydi Kur'an'a göreydi ama Allah boşadığın hanıma ne diyor böyle bağırarak, çağrak onu itham ederek, kızarak değil. İhsanla, ihsanla sonlandır diyor bu işi Cenab-ı Allah. O senin, senin çünkü din kardeşim. Yine din kardeşim ne oldu yani? On yıllık, beş yıllık hayatınız bitti, boşandınız. Bu düşmanlık niye? Sana haksız yaptıysa ahite çeker. Helallaştırsan bir problem yok. O da Allah'ın emri. O da Allah'ın emri. Ama bir, birisini Cenab-ı Allah istemiyorum. Mubahlar içerisinde Allah'ın razı olmadığı bir helal. Ama bu olacak. Yok mu? İşte oluyor. Cehennemde cayır cayır yanan bir insan düşünün. Bu insanın tek isteği nedir? Bir an evvel buradan kurtulmak öyle değil mi? Bir an evvel buradan kuldurup cennete girmek. Evlilik hayatta artık zehir zembela dönmüşse... Yani cehennem ateşine benzemirse demişti ki evliliğin köşesi ya cennet bahçesidir veya cehennem çukurudur. Başka tarifi yok ki. Aile hayatın mutluysa cennet bahçesindesin. Değilse cehennem çukurundasın. Adam bu çukurdan kurtulmak istiyor. Hem seni kurtulsun hem kendisi kurtarmış olsun. Bu kurtulma formülünü Allah Kur'an'da beyan etmiş. Beyan etmiş. Bakara suresinin 229. ayetinde. Güzellikle... Salıverin diyor üstelik. Tatlılıkla salıverin, güzellikle salıverin diyor. İşte bu ortam nefsimiz, hevabe arzumuz, çevre şartlarımız, intikam alma duygularımız böyle kuvvetlendi kuvvetlendi. Ne yazık ki biz 10 yıllık, 5 yıllık, üç yıllık beraberlik sürdürdüğümüz kardeşimizi öyle bir şekilde uzaklaştırıyoruz ki uzaklaştığına sonra da bu seferde onun aleyhin olabilecek her türlü sözleri Deyimleri ifadeli kullanmaya çalışıyoruz. Konumuz zaten bu değil. Konumuz ev idaresindeki ev yönetimindeki bu güzellikleri bu karı koca arasındaki sevgiyi, muhabbeti muhafaza ettiğim müddetçe evi idare etmek çok kolay. Olabilir ya. Evdeki beraberliklerimizde hep gülük gülüstanık olamaz ki. Bazen bu evli insan sevgiye dayatmaz da nereye dayatır? İşte dünyevi ...sebeplerden dolayı bu evliliği yürütür. Veyahut da uhrevi sebeplerden dolayı korkar. Cehennem ateşinden, mizamın başındaki sorgulamdan kurtulur da merhamete gelir. Ya ne olacak işte şu yazık günah değil bak 15-20 senelik bir hayatımız gelmiş geçti. E şu küçük bir dünyada boş hayatta ne yapacağız diyerek iki sebeplerden dolayı yine yürütür bu evlilik. Hazreti Meref'in de öyleyini muydu? Boşanmak isteyen bir aileyi çıkartmış, Medine'nin tam ortasına yüksek bir tepeye çıkartmış... Şu beyaz kubbelerin altında yaşayanların sevgileri, aile hayatlarının altyapısına sevgi olduğunu diyorsun. Bunların çoğu dünyevi bağlantı sebeplerle bir kısmı ukurey sebeplerle bunu yürütüyor diyor. Boşa yapıp da kârı ne olacak diyor Ömer Efendimiz. Peki ya bir biz de vazgeçtik yollar. Kıymetli kardeşlerim, konumuzun ilerleyen bölümünü inşallah ikinci dersimizde, yani bundan sonraki dersimizde sürdüreceğiz. Bu konu çok önemli bir konu. Ev yönetiminde, ev idaresinde başarılı bir erkek portresini Kur'an boyutuyla, sünnet boyutuyla, uygulama boyutuyla portresini çizmeye çalışıyorum. Ve bu yönetimde birinci sırada bulunmuş olan hanım kardeşimin de üzerine düşen, onun çok güzel, muhteşem bir kimliği söz konusu. O da Saliha Hatunluk özelliğini sizlere açık ifadelerle inşallah Bundan sonraki derste devam etmeye çalışacağım. Şu kadarını söylüyorum ki, tekrar tekrar söylüyorum ki biz dikkat edin mahalle yönetmiyoruz. Bir vakıf yönetmiyoruz. Bir dernek yönetmiyoruz. Bir devlet de yönetmiyoruz. Biz bir aile yönetiyoruz. Yöneteceğimiz bu ailenin sermayesi, altyapısı temelinde Allah sevgiyi ve merhameti koymuş. Yönetim tarzımız Yönetim usulümüz Yönetimde müracaat yapacağımız her türlü tedbir Merhamet ve muhabbetle önce buluşuyor Daha sonra uygulamaya konuyor Muhabbetten ve merhametten kopuk olan bir hayat tarzı itici olur Çünkü hanımın varlığı Çocukların varlığı Hep muhabbetle merhamete dayalı olan bir ahlaki kaide Merhamet ve muhabbete dayalı Hukuku bir kaide güzelleşir Yok siz muhabbetle merhametle buluşturmadığınız zaman hem hukukun yüzü soğuktur hem de ahlaki prensipler itici gelir. İşte aile mektebimizin ev idaresinde üzerine durduğu, altını defalarca çizdiği ve olmazsa olmazlar demiş olduğu bu konuyu ben burada ikiden pekiştirerek tekrar tekrar söylemek ihtiyaç etmiş oldum. Ev idaresinde bir Müslüman aile için dil sert dil yok. Sivri dil yok Yıkıcı dil yok perden söz yok Hele hele şu pazı hiç yok Dayak yok Elini kaldıramazsın Peygamber elini kaldırmadı çünkü Dövemezsin Vuramazsın Ne kaldı geriye? Gönül bağlantılı bir idare anlayışı Ve bu idare anlayışını siz merhamet ve sevgiyle buluşturuyorsunuz İnanç oluyor ve eviniz başlıyor dönmeye İşte kusurlar da Hoş geliyor Birinin için kusura affetmek güzel edep, öbürü için affetmek ise ne oluyor? Vacip derecesinde bir sorumluluğu getirmiş oluyor. Bu duygularla selamlıyorum. Her birinizin kendi evlerinizde, yönetim biçiminizin, ev idaresinin hukuki boyutlarla değil, sevgiye, muhabbete dayalı, dayanışmaya dayalı, hoşgörüye dayalı, saygıya dayalı bir idare tarzını size tavsiye ediyor. Geriye kalan bölümü inşallah sizlere takdim etmeye çalışıyorum. Allah yarınız ve yardımınızın teşekkür ediyorum.